Müslümanlar manadan nasıl uzaklaşmışlar? Asap suresinin 56. ayeti diyor ki Allahü Teala burada inna Allah ve meleiketehu nusalluna ale'n-nebi. Allah ve melekleri bu nebiye salat ediyorlar diyor. Allah salat ediyor, melekleri de. Tamam?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 ''Şehiden aleyhim ma dümtü fihim'' öyleydi değil mi? ''Ve kuntu aleyhim şehiden ma dümtü fihim'' olduğum sürece ''Onlara şahit oldum'' diyor. <gülüyor> yani şahittim, ne yaptıklarını görüyordum. ''Felemmâ teveffeyteni enter <gülüyor> terrakîbe aleyhim'' ''Ne zaman ki beni vefat ettirdin, onları görüp gözeten sen oldun ya!'' Ben bilmiyorum. E Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat etmedi mi? Cenab-ı Hakk demiyor mu Resulullah'a? İnneke meytun ve innehum meytun. Sen öleceksin. Onlar da ölecektir. Fe imitte fe halidun. Sen öleceksin de onlar yaşayacaklar.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 Bak bu şey de diyor Allahü Teala 34. ayette Enbiya suresinin yani 21. sure ve ma ciatn alibeşeri mingablikel kult senden önce hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik diyor hiçbir beşere işte İsa da Aleyhisselam da bunların içerisinde efem mitte fuhum Halidun